Auzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es-salatu ve selamun aleyke ya seyyid el-evvelin Vel ve'l-ahirin ve ila jami'l-enbiya'i ve'l-mursalin ve ila jami'l-evliyai ve'l-hamdülillahi rabbil alamin. He beraber ihsanı anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın huzurundaymış gibi Allah'a avd olmak Allah'ın huzurundaymış gibi Allah'a avd olmak demek aşkın maşukhuna aşkını ispat etmek için cehd edip çaba gayret sarf edip maşukhunun Sevgisini, rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini kazanması demektir. Allah ayet şerimede buyuruyor: "Vale tekunu kelli dine Allah'ı unutanlar gibi olmayın. eğer siz Allah'ı unutursanız ve ensahum enfusahum onlar nasıl ki Allah'ı unutmuşlar Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. Onlar Allah'ı unutmakla aslında kendilerini unutmuşlardır. Siz onlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi, Allah'ın kendisini unutturduğu kimseler gibi olmayın. <gülüyor> Onlar fasıktırlar, Onlar yoldan çıkmışlardır. Onlar kaybedenlerdir. Eğer biri Rabbini unutursa, kendini unutmuş olur. Eğer birini kendini unutmuş olarak görürsek, bilelim ki o Allah'ı unuttuğu içindir. İnsan kendini nasıl unutuyor? Allah'ın onu koyduğu yeri bilmiyorsa Allah'ı unutmuştur. Kendini unutmuştur. Nerede duracağını, ne yapacağını, nasıl yapması gerektiğini bilmiyorsa, unutmuşsa ya da bunu ciddiye almıyorsa o Allah'ı unutmuş. Allah da ona onu unutturmuştur. Allah onlar gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış fasıklardır dedi. Onlar kaybedenlerdir. İnsanın kendini unutmaması için neyi bilmesi gerekir? Kim olduğunu bilmesi gerekir? Nereden geldiğini, neye geldiğini, ne yapması gerektiğini Allah'ın kendisi üzerindeki muradını bilmesi gerekir. Nereye gideceğini bilmesi gerekir. Nasıl bilecek? Allah en ince ayrıntısına kadar bunu mutlaka kuluna öğretmiştir. İlk insan ilk peygamberdir. İlk insanla beraber, ilk peygamberiyle Hazreti Adem'le beraber onu vahyedip öğretmiştir. Allah insan için yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuştu. Yeryüzünün halifesi. Yeryüzünde halife demek, temsil eden demektir. Kimi temsil ediyor? Allah'ı. Yeryüzünde insan Allah'ı temsil ediyor. Vazifesi bu. Nasıl temsil edecek? Eğer Allah'ın vasıflarını taşımasa, isimlerini taşımasa böyle bir şey mümkün olur mu? Olmaz. Allah'ı bilmese, tanımasa bununla beraber Allah'ın isimlerinin kendisinde tecelli ettiğini anlamasa halife olması mümkün mü? Mümkün değil. Allah'ın ne yaptığını, nasıl yaptığını, neden yaptığını anlamasa Halife olması mümkün mü? Mümkün değil. Yani kendini bilmesi mümkün değildir. Evet, insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve Allah'ın onun üzerinde bir muradi vardır. İnsan üzerinde bir muradi vardır. Allah isimleriyle tecelli etmiş, kul Allah'ın yeryüzündeki halifesi, aynası üzerinde Allah'ın İsimleri görünür, güzelliği görünür, görünmelidir. Görünmüyorsa Allah'tan uzaktır. O isimler Allah'ın isimleri üzerinde ne kadar tecelli etmişse o kadar Allah'a yakındır. O kadar Allah'a halife olmuş, o kadar da Allah'a abd olmuş. Abd olmak demek, sevmek demekti, peşinden koşmak demekti. Kazanmak için Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını halifeliğini kazanmak için çaba gayret sarf etmek demekti Allah insanı avdolsun diye yaratmış yani kendisini sevsin halife olmak için Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli etmesi için çaba gayret sarf etsin diye en güzel isimler Allah'ındır bütün güzellikler Allah'a aittir Allah ile güzeldir Allah'ın güzelliği, isimleri onun üzerinde tecelli edince Allah'a halife olur. Dolayısıyla Allah'a olmuş olur. Eğer o isimleri seviyorsa, iman etmişse, Allah'a iman etmişse isimlerine de iman etmiş olması lazım. Yani Allah'ın rahmanlığını sevmesi lazım. rahimliğini sevmesi lazım. Kerimliğini sevmesi lazım. Helimliğini sevmesi lazım. Afurluğunu Gafurluğunu, gafarlığını, tevabluğunu sevmesi lazım. Vedudluğunu, ilahlığını sevmesi lazım. Seviyorsa o isim üzerinde tecelli eder. Allah'ın kuluna olan muamelesi de kulun üzerinde tecelli eden isimlerine göredir. Yani kıyamet yerindeki hesapta. da Buna göredir. İsimleri ne kadar üzerinde tecelli etmiş? Nasıl mesela? Allah'tan nasıl bir muamele görür? Kul nasıl bir muameleyi hak etmişse Allah'tan da öyle bir muamele görür? Hayatı yaşarken bir mümin olarak Allah'a iman eden olarak eğer insanlara merhamet etmişse Allah'tan rahmeti hak eder. İnsanlara ikram etmişse Allah'tan ikrami hak eder, layık olur. Eğer insanların hatasını kusurunu affetmişse Allah'tan affi, bafleti hak eder. İnsanlara halim olarak, yumuşak olarak davranmışsa, nezaketle davranmışsa halim bir muameleyi hak eder. Ama bu isimler. Bütün isimleri böyledir. Bu isimler onda tecelli etmemişse. Eğer ikram etmemişse, ikrama layık, ikrama muhtaç birini gördü, ikram etmedi. Rahmete muhtaç birini gördü, merhamet etmedi. Afa muhtaç birini, özür dileyen birini gördüğü günde kendisinde affetmediyse ne afi hak eder, ne mağfireti hak eder, ne ikramı hak eder. Çünkü kendisi ona iman etmemiş. İman etseydi üzerinde görünecekti. Allah'ın ismi, Rahim ismi, Afu ismi, Tevab ismi, Kerim ismi, Vahhab ismi üzerinde tecelli edecekti. Etmediğine göre onu sevmemiş. Sevseydi, sevseydi o isimle isimlenir, muameleyi ona göre yapardı. Dolayısıyla sevmediği gibi bir hal ile muamele görmez Allah'tan. Kim nasıl muamele ederse öyle bir muameleyi hak eder, öyle bir muameleye layık olur. Evet. Kim Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturur. Nefsini, kendisini unutturur. Eğer biri Allah'ı unutmuşsa, halife, yeryüzünde halife olduğunu Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli etmesi gerektiğini unutmuşsa, Allah'a avd olması gerektiğini unutmuşsa, o Allah'ı unutmuş, dolayısıyla kendini unutmuştur. Ve Allah onlara fasık dedi, yoldan çıkmış dedi. Allah'ın koyduğu yerde durmamış dedi. Allah'ın koyduğu yeri beğenmemiş dedi. beğenmediyse ne olur? Evet, Allah buyuruyor ayet-i kerimede, ayetlerimizi dinlemeyenler, ciddiye almayanlar, onlar hayvan gibidir, hatta hayvandan daha aşağı insan kendi tercihini kendisi yapıyor, kime göre? Allah'a göre, eğer tercihini insan olmaya yaparsa, Hazreti insan olur yok, tercihini insan olmaya yapmadıysa Hayvan gibi, hatta ondan daha aşağıyı olur. Allah'a abd olmak demek, Allah insanı abd olsun diye yaratmıştır. Ve ma halaktu cinn walîse illa bi ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsunlar diye yarattım Allah'ın insana koyduğu yer neresiymiş? Abdolmak Allah'ı sevmek Allah'ın güzelliğini sevmek, esmasını sevmek Dolayısıyla kendi üzerinde O ismi sevmek Yani Rahim olmayı, Kerim olmayı sevmek afu olmayı sevmek Halim olmayı sevmek Setar olmayı sevmek Hafiz olmayı sevmek Bütün isimleri böyle Sevip o ismi üzerinde göstermek. Allah kim bir güzellik yaparsa ona güzellik veririz. Bir de katımızdan güzellik veririz dedi. Yani yaptığı güzellik kadar o isim onda tecelli eder. Bir de kendimden veririm dedi. Eğer biri Allah'ın kullarını severse Allah'ın vedud ismi tecelli etmiştir. Bu durumda Allah o vedud ismine bir daha tecelli ediyor, o Vedat ismi orada onda hem artıyor, bir de Allah kendinden veriyor. Sevince sevilmeye layık oluyor, Allah'ın sevgisine layık oluyor. Her bir isim böyledir. Daha önce anlatmıştım. İnsanın mutlaka hedefini belirlemesi gerekir. Eğer hedef Allah'ın rızası değilse, Allah'a abd olmak değilse, yani Allah'ın onu koyduğu yer değilse, mutlaka bir şeylere abd olur. Çünkü Allah eğer onu abd olsun diye yaratmışsa, onun vasfi özelliği abd olmaktır. Abd olmak sevmek ve istemek demektir. Kazanmak için. Çaba gayret sarf edip peşinden koşmak demektir. Biri Allah'ı sevmediğimi, eğer gayesi Allah'a abd olmak değilse, olmaz zaten, bu durumda ne yapar? Başka bir şeye, başka birine abd olur. Mala abd olur, mevkiye, makama abd olur, dünyalık herhangi bir şeye veya nefsin arzularına, isteklerine abd olur. Çünkü abd olarak yaratılmış. O başka bir vasfa sahip değil, abdolma vasfına sahiptir. Neyi istiyorsa, hedefinde ne varsa, yani sorulduğunda senin bu dünyadaki hayattaki gaye nedir diye sorulduğunda, gayesi neyse onun abdidir. Onun için söylemiştim, bir okulun kapısında dursak bu lise olsun, ilkokul olsun veya üniversite olsun fark etmez. Oradan bin kişi çıksa, her birine tek tek sorsak, senin bu hayattaki gayen nedir diye sorsak, acaba kaç kişi benim bu hayattaki gayem Allah'a avd olmaktır der, bu cevabı alırız. Bu hayattaki gayem Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini, cenneti kazanmam kazanmaktır der. Acaba kaç kişi söyler? Bin kişiden. Şöyle bir bakalım, böyle bir düşünelim. Acaba kaç kişi... Bu cevabı verir. Genel olarak alacağımız cevap nedir? Herhangi bir okulu kazanmak veya okulu bitirmek, hayata atılmak, dünya, dünyalık herhangi bir mevki, makam kazanmak veya para kazanmak. Kimin hedefinde ne varsa o onun abdidir. Onu seviyor çünkü, hedefine onu koymuş, çabasını, gayretini, hayatını ona göre yaşıyor. Demek ki onun abdiymiş. O onun ilahidir yani. Onun için eğer anlamamışsak nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz. Yani Allah'a gitmek yerine Hazreti insan olmaya yolculuk yapmak yerine nereye gidiyoruz? Hedefimize doğru. O da kavuşur muyuz, kavuşmaz mıyız o da belli değil. Hatta kavuşmak çok zor bir şey. Mesela insanlara sorulsa, ne iş yapmak isterdin hayatında? Yüz kişiden on kişi istediği işi yapmıyor aslında. Allah önüne hangi işi koymuşsa onu yapmak zorunda kalmış. Ama insanın asıl işi nedir? Asıl işi Allah'a abdolmaktır. Ne iş yapıyorsun diye sorulduğunda evet, Allah'a kulluk yapıyorum. Allah'a abdolmaya çalışıyorum. O'nun rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmaya çalışıyorum. O'nun güzelliği üzerimde tecelli etsin istiyorum. Demiyorsak, Yanlış tarafa, ters tarafa gidiyoruz demektir. Asıl sorun bilmemek ve anlamamaktadır. O okuldan çıkan çocuklar o hedefleri söylerken bu hedefleri onlara gösteren birileri var. Analarıdır, babalarıdır, arkadaşlarıdır. Hedefi gösterenler de yanlış göstermiş. Dolayısıyla büyükleri de işi anlamamış demektir. Anlasaydı böyle olmazdı. Hem de %99'u mümin ve müslüman olan bir memleket. Evet. Onun için önce insanın hedefini belirlemesi gerekir. Benim bu hayattaki hedefim Allah'ın rızasını kazanmaktır. Dostluğunu kazanmaktır. Hazreti insan olmaktır. Allah'ın huzuruna gittiğimde onun huzurunda mahcup olmamaktır. Ebediyen kaybetmemektir. Olmalıdır. Eğer biri kendisine bu hedefi belirlediyse o sirat-i müstakime dost doğru yola girmiştir. Ne yaparsa yapsın Allah'a yaklaşmaya devam eder her hali ibadet olur çünkü niyeti düzgün ameller niyete göredir onun için niyet düzelince ameller de düzgün olur bunun içinde anlamak gerekiyor önce anlamadan ne iman edilir ne de doğru amel edilir niyet bozuk olunca Ata niyet olmayınca niyetin ne olduğunu bilmeyince onun için herkesin kendisine sorması gerekir benim hedefim nedir neyi kendime hedef olarak belirlemişim varlık sorusuna cevap vermeden hakikat anlaşılmaz ben neden buradayım Allah beni dünyaya neye göndermiş? Göndermeseydi olmaz mıydı? Bu soruya cevap vermeden insanın rahat etmesi mümkün değildir. Doğruyu anlaması mümkün değildir. Eğer sorulsa yani bir caminin önüne gidelim bin kişi çıksın her birine soralım bu dünyaya geliş amacımız nedir? Allah bizi neye göndermiş? Mümin, Müslüman camiden çıkıyor. Alacağımız en kamil cevap onlara göre Allah bizi ibadet için göndermiş. Çünkü ayeti de öyle tefsir ediyor. وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَى Ayetini اِلَّا abdul Abdolmak, ibadet etmektir diyor. Yani ibadet yaptıksa tamamdır. İbadeti de namaz, oruç olarak, hac olarak, zekat olarak almamış tamamdır diyor, iş bitti. Bu hiç tatmin edici bir cevap değildir. Gönül bununla mutmain olmaz. Allah'ın senin ibadetine ihtiyacı mı var? Senin üzerinde bir muradi var. Allah'ın bir isteği var yani. Nasıl ki Allah insanı yaratmış, ona isimlerinden tecelli etmiş, kul seviyor mu? Seviyor. Allah da seviyor. Kulun üzerinde sevdiği, görmek istediği bir şey var. Bu ibadet değil, bu abdiyettir, avd olmaktır. Yani iman etmektir, aşık olmaktır, Allah'ı sevmektir. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaktır, Allah'a ayna olmaktır. Nasıl ki insanın bir hazzı varsa, tatması varsa Allah'ın hazzı yok muydur? Yoksa Allah'ı robot gibi anlamak olmaktır. Hiç böyle sakat bir iman olur mu? Allah kulunun tavrına sevinir. Sever, gerektiğinde kızar. Yani gazap eder. Kulun bir tavrına Allah sever, sevinir. Bir tavrıyla da kızar, gazap eder yani. Allah küser, darılır. İnsan yaşarken... Kendini tıpkı Hazreti Adem gibi görmelidir. Sanki dünyada tek başınaymış gibi. Gerisi, gerisi onun için imtihan yani kazanma imkanı olarak görmek gerekir. Her anda Allah ile muhatap olduğunu, ihsan bu demekti zaten. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'ın huzurunda Allah'a aldolmandır olmandır buyurmuştu. Allah kulunun imanını sever, abdiyetini sever. İbadet, abd olmanın gereğidir. İbadetler imanı kemale erdirmek içindir. Kulluğunu kemale erdirmek içindir. Allah'a olan sevgisini kemale erdirmek içindir. Her anda Allah'ın huzurunda durdurmak içindir. İhsan mertebesine çıkarmak içindir ibadet. Allah ayet-i şerime de buyuruyordu. Kul hazihi sevil de ki benim yolum budur. Bu benim yolumdur. Benim yolum şöyledir. Ud'u ilallahi ala besire ben Allah'ı görmek üzere davet ediyorum. Arapça bilen kardeşlerimiz ayeti anladı zaten. Ud'u davet ediyorum. Ud'u davet ediyorum. İlallah, Allah'a davet ediyorum. Ala basire. Basiret üzere, görmek üzere Allah'a davet ediyorum. Bu benim yolumdur dedi. bu böyle söyle. Ena ve mine teba'ani. Ben ve bana tabi olanlar, yani beni temsil edenler, benim adıma konuşanlar böyledir. Ve subhanallah. Ve de ki, Allah subhandır, senin anladığın gibi değil. Görmek deyince öyle baş gözüyle görmek değildir. Allah bundan münezzehtir, Allah subhandır, öyle değil. Nasıl peki? Allah subhandır, hem de görmek üzere davet ediyorsun. Neyi görmeye davet ediyorsun? Allah'ın isimlerini görmeye davet ediyor. Nerede görecek onu kendi üzerinde. Sende rahmet var mıdır? Bu rahmeti nereden almışsın? Sende görmek vardır, işitmek vardır, bilmek vardır, irade etmek vardır, sevmek vardır, rahmet vardır, affetmek vardır, ikram etmek vardır. Nereden almışsın bunu? Nefhetü'l-ruh-u. Allah sana ruhundan nefettiği için bu özellikleri ruhundan almışsın. Bunu sonradan elde etmemişsin. Bütün bunlar Allah'a ait isimlerdir. Kendi üzerindeki isimlerden Rabbini tanı. Yani bir damladan sonsuz deryayı anla. Bir damla rahmetinde Allah'ın sonsuz rahmetini anla. Bir damla sevginde sonsuz derya olan Allah'ın sevgisini anla. Bir damla misali görmenden Allah'ın görmesini anla. Bütün sıfatlar böyle. Sendekiler Allah'a ait çünkü. Bunu kendinde görünce ne yapıyorsun? Kendi üzerinde Allah'ın o isimlerini seviyor musun? Vasıflarını seviyor musun? Seviyorsun. Görmeyi de, işitmeyi de, sevmeyi de, ikram etmeyi de, affetmeyi de, seviyor musun? Seviyorsun. Bu durumda Zatından, sıfatından sana tecelli eden Allah'ı sevmen lazım. Kendini Rabbinden ayrı görmemen lazım. Beni yaratan Rabbim deyip sevmen lazım. Kendini anladınsa, kendini bir kitap gibi okudunsa kendi üzerinden Rabbini ne yaptın? İsimlerini gördün, görmek üzere. Bu başlangıçtı yalnız. Bütün varlığı okuman lazım, hepsinin üzerinden Allah'ın ayetlerini okuman lazım. Esmasının tecellisini görmen lazım. Allah'ın indirdiği ayetleri okuman lazım. Okudun, anladın, gördün. Görmek üzere gördün. Söyledim. Bu başlangıçtı. Kendini tanımadan Rabbini tanıyamazsın. Kendini görmeden Rabbini de göremezsin. Ne buydu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbahu. Kim kendine arif olursa Marifet sahibi olursa, tanırsa kendini, Rabbini tanır. Kendini tanımadan Rabbini tanımak yok. Kendini okumadan, anlamadan, görmeden Rabbini anlayamazsın, tanıyamazsın. Ama Allah'ı unutursan kendini unutursun. Allah'ı unuttuğun için kendini unutmuşsun. Kendini etten, kemikten bir varlık, Ekmeğin peşinden koşan, dünyanın peşinden koşan bir varlık olarak görürsün. Sonra bir avuç toprağın peşinden koşmuş olursun. Sonra gider o peşinden koştuğun toprağın içine gömülürsün. Geriye ne kalır? Ruh bedenden ayrılmıştır. Eğer sen ona tekamül ettirmedin onu kemale erdirmemişse, onu büyütüp Hazreti İnsan yapmamışsam, onu da beraber oraya gömmüş olursun. Onu kaybedersin. Allah'ın sana nefetiği o ruhu kaybedersin. Onun için hayvandan daha aşağıya olursun. Onu kaybetmeyene kadar kimse cehenneme gitmez. Ama onu kaybedince insanlığı kaybediyor. Onun için cehenneme gidenler hayvan olanlardır. Rabbini dinlemeyenlerdir. Rabbini unutmuş olanlardır. Evet. Allah subhandır. Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez. Yaratılmış bir mahluk, yaratanını anlayamaz. Onun bir anlama sınırı var çünkü. Ama sıfatlarından onu anlaması, tanıması gerekir. Onu görmesi gerekir. Sıfatlarını, isimlerini kendi üzerinde, dışarıda onu görmesi gerekir. وَمَا اَنَا minel الْمُشْرِكِنِ Ben müşriklerden değilim diye ben Allah'a şirk koşanlardan benim de hesap Resulullah Efendimiz'edir eğer böyle olmazsa sen kendini bütünüyle Allah'a ait görmezsen Allah'a şirk koşarsın herhangi bir şeye bu benimdir bana aittir ben yaptım dediğinde Allah'a şirk koşmuş oluyorsun sen bütünüyle Allah'a aitsin sen Allah'ın abdisin abd olarak Allah seni yaratmış onun için Allah'ın tecelli edip kendinden nef ettiği oru sahibine, Rabbine aşıktır. Ona yakın olmak için ne olması gerekir? Dün anlatmıştım. Çamurdan kurtulmak gerekir. Hazreti insan olmak gerekir. Söylemiştim insan sevgiden ibarettir. Açtan ibarettir. Allah onu sevmiş öyle yaratmış. Allah kendini sevmiş kendinden tecelli edip Hazreti İnsan'ı yaratmış. Herkesin Allah katındaki kıymeti, değeri, şerefi sevgisine göre ölçülür. Sevgisiyle. O bütünüyle insan Bütünüyle sevmek demektir. Aşk demektir çünkü neyi isterse istesin sevdiği için istiyor. Korkuları, endişeleriyle sevdiği bir şeyi kaybetmekten dolayıdır veya herhangi sevdiği bir şeyi kazanamamaktan korkuyor veya endişe ediyor. Yani bütünüyle insan aşktan, sevgiden ibarettir. Allah'ın sevgisidir bu. Beden ise onun elbisesi. ile irtibatı olsun, imtihanı olsun diye bir de ona özellikler vermiş ki, insan onu da tadıyor, Allah buyuruyordu. Acaba insanı neden yaratıp dünyaya gönderdin sorusuna verilmiş cevaptır bu. Allah buyuruyordu. Varlığının tadını tatsın diye varlığının tadını tatsın diye. Dünyaya onun için göndermiş. Onun iki türlü varlığı vardır. Biri bedeni varlığı, biri de manevi varlığı, ruh itibariyle varlığı. Bedeni varlığı yiyen, içen, üşüyen, ısınan, korkan, endişe eden tarafı, bu topraktan olan tarafıdır. Topraktan olan taraf, toprağı istiyor dünyayı istiyor, dünyaya ait olan şeyi istiyor, bedene ait olan şeyi istiyor bunu tatlı bir de manevi tarafı var, Allah'ın kendinden nefretli yurruhu var onun da varlığını tatması gerekir beden itibariyle yiyince içince tadıyor onu bir tarafı ağırınca kendini zahiri olarak tadıyor bir de manevi olarak Rabbini tatması gerekir kendinde neyle tadıyor? Allah'ın isimleriyle. isimlerini tadıyor. Evet, sevgisiyle. Allah'ın vüvdud ismiyle. İlahı ismiyle. Rahman, Rahim ismiyle. Yani kendindeki Allah'ın isimlerini kendinde tattığında Rabbini kendisinde tatmış olur. Tercih onundur. Bedeni, varlığını mi tercih eder? Yoksa İlahi varlığı mı tercih eder? Bu konuda Allah ona irade vermiş ve serbest bırakmış. Eğer bedeni varlığı tatmayı tercih ederse, onunla olmayı dilerse hayvan olur. Hayvan da bu tadı tadıyor, varlığın tadını. Ama insan bir de Rabbini tadıyor. Rabbini tercih ederse, Hazreti insan olur. Tercih insana aittir. Abd olmak demek de neyi severse onu tercih edecek. Ya Allah'a abd olur ya da nefsine abd olur. Onun için Allah ayet-i kerimede Onlar başkalarına tapmıyorlar. Onlar puta tapmıyor. Onlar kendi nefislerine tapıyorlar dedi. Nefsinin hevasını, arzusunu, isteğini ilah edineni gördün mü? Onlar nefislerinin arzularını, isteklerini ilah edilmişler deniyor. İlah demek, kelime manası neydi? Seven, sevilen, sevilmeye layık olan. Evet. Onun için kendimizi tanımamız gerekir. Allah bizi ne için yaratmış, üzerimizdeki muradı nedir? Bunu anlamamız gerekir. Anlamamız gerekir ki tercih edebilen, bedene ait dünyayı mı tercih ediyoruz yoksa ruha ait Rabbimizi mi, ahireti mi tercih ediyoruz? Bu tercih bütünüyle insana aittir. Tercih bir tek ben kabul ediyorum demek değildir. Tercih ettim demek değildir. Nedir tercih? Sevmek. Gönlünü nereye yöneltirsen senin sevgin oraya gider. Dünyayı sevenlerle beraber oturursan bir süre sonra bakarsın ki sen de dünyayı sevmeye başlanmışsın. Ama Allah'ı sevenlerle beraber olursan bir süre sonra bakarsın ki sen de Allah'ı seviyorsun. Bu tercih insana ait. Herkesin kıymeti, değeri, şerefi, sevgisine göredir dedim Allah'a göre biri bir avuç toprağı seviyorsa, dünya bir avuç topraktan ibaret, hem de bırakıp gideceği, o gömüleceği toprak. Eğer sevgisi bir avuç topraksa, kıymeti değeri de bir avuç toprak kadardır. Sevdiği ne olursa olsun. Ama sevgisi, sevdiği Allah ise, ona paha biçilmez, ona fiyat verilmez, o Allah katında değerlidir. Allah ile değerli olmuş. Allah'ın güzelliğiyle, esmasıyla kıymetli, değerli, şerefli olmuş. Şerefini Allah'tan alıyor. Konuşurken, anlatırken kelimeler anlaşılsın diye kelimelerin işi boşaltılmış yani iman deyince hemen bize anlatılan şeyi hatırlarız Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahirete, kadere inanmak inanmak iman olur mu? Allah imanı sevmek olarak söylemedi mi? Şiddetli muhabbet olarak anlatmadı mı? Onun için imam Allah'a aşık olmaktır. Yani gönlünü kendi hakikatine döndürüp kendi üzerinden Rabbini bilip, tanıyıp gönlünü gönlündeki muhabbeti Rabbine yöneltmesidir. Beni yaratan Rabbim deyip onu sevmesidir. Herhangi bir fikirde, düşüncede değil. Bütün güzelliklerin el esmaul husnanın kendisine ait olduğu Beni yaratan yüceler yücesi Rabbim. Aklıma sığmayan, zatını anlayamayacağım Rabbim. Ama sıfatlarıyla tanıdığım Rabbim. Birebir beraber olduğum Rabbim. Sıfatlarını kendi üzerimde tattığım Rabbim demelidir. Eğer böyle yaparsa, Rabbine gönlünü döndürürse gönlündeki muhabbet Rabbine gider. Ne kadar? Rabbini zikrettiği kadarıyla, Rabbinin isimlerini, güzelliğini tefekkür ettiği kadarıyla, kendini anlamaya, tanımaya çalıştığı kadarıyla. Hayati, imtihani anlamaya çalıştığı kadarıyla. Anlar ki, mutlaka Rabbine gidiyor. İstese de istemese de, bu yolculuk devam ediyor. Gelenlerin hepsinin gittiği gibi, o da Rabbinin huzuruna gidecek, bunu anlar. Eğer biri bunu anladıysa, Rabbinin huzuruna giderken, onu anlamadan, onu tanımadan, Giderse kaybedeceğini anlamaz mı? Anlar. Akıl sahibi biri onu tanımadan, onu sevmeden, ona avdo olmadan onun huzuruna nasıl gider, nasıl çıkabılır? Evet. Öyle buyurdu. Benim yolum dedi. De ki benim yolum Allah'ı görmek üzere davettir. Ben ve bana tabi olmuş olanlar böyleyiz ve Allah subhandır ve ben müşriklerden değilim de. Allah'a şirk koşma. Her şeyin Allah'a ait olduğunu biliyor, kabul ediyor ve ben buna iman etmişimdi. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Herhangi bir şeye sahip çıkarsam Allah'ın bir ismine şirk koşmuş olurum. Benim sahibim de Allah'tır. Bütün varlığım ona ait, bütün varlığımı ona borçluyum çünkü. Ben de bana ait değilim. Ben Allah'a aitim. Buna beraber bir abd olarak ona ait ne kadar ona abd olduk onu sevdik onun rızası peşinde koştuk onu tercih ettik onun güzelliğini tercih ettik o kadar ona abd olduk o kadar ona ait olduk varlık iddiasında bulunmadık demektir bütün bu abd olma neyle yapılıyor sevgiyle Sevmekle yapılıyor. Bütün sevgimizi ona yöneltince gerçek manada avd oluruz. Gönlümüz onun sevgisiyle dolar ve ona aşık oluruz. Ona aşık olunca sevgi karşılıklıdır. Allah'ın sevgisi bizim sevgimize benzemez. Onun sevgisi ona layıktır. O da öyle bir sevgiyle sever ki her zerremize sevgisi tecelli eder. Her zerremize sevgisi tecelli edince o beşeri halde eser kalmaz. Gönlümüz cennete döner. Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Kim bu dünyadayken, hayatı yaşarken cenneti bulursa ahiretteki cenneti unutur sahabe sordu ya Allah burada cennet mi vardır bu dünyada evet buyurdu adına marifet cenneti denir marifet cenneti, cenneti. Allah'ı tanıma cenneti bir kul Allah'ı sevince Allah da onu sever Allah onu sever onun gönlüne tecelli eder ve kendini ona müşahede ettirip tanıtır Allah kendini sevdiklerine tanıtır buyurdu o artık Allah ile öyle bir cennettedir ki, cennetteki en son nimet Allah'ın cemalini müşahadeydi. O, o müşahadeyi burada kazanır. Neye karşılık? İmanına karşılık. Allah'ı sevmesine karşılık. Allah'ın onu sevmesine karşılık. Diyelim ki, Allah'ı unuttuk, kendimizi unuttuk. Hepimiz biliyoruz, biri öldüğü bedeni götürüp mezara gömeriz, toprak oluyor. İnsan o değildir. İnsan kim? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Bedeni toprağa gömdük ama ruh Allah'ın huzuruna çıktı. Arada bir anlatıyorum, bir daha söyleyeyim. Çünkü bunun sonra işimiz var. Ne buyuruyor? Allah bir kulü hüzura aldığında, bir kul günde önce melekler gelir, ruhu bedenden ayırır. Allah anlatıyordu. Ölenler üç kısımdır dedi. Biri sağdakiler, kitabını sağından alacak olanlar. Biri soldakiler, kitabını solundan alacak olanlar. Biri de öndekilerdir dedi. Biri de mukarrabundur dedi. Soldakilerin melekler canini alırken onlara derler ki, evet, ne işleydiniz, ne yapıyorsunuz böyle? Ne hal desin? Bu senin ne halindir? Onlar da kendine göre mazeret üretiyor. Diyor diyecekler ki, işte biz zahir kimselerdik, gücümüz yetmedi, yenildik. Nefse yenildik, dünyaya yenildik, şeytana yenildik, insanlara yenildik, insanlar mani oldu, bırakmadılar ki kulluğumuzu yapalım. Diyor melekleri onlara der ki, Allah'ın arzi geniş değil miydi? Nerede ibadetini, kulluğunu yapabiliyordunsa oraya gitseydin, bu mazrede. değil. Onlara kaynar sudan ziyafet var dedi Allah. Kaynar sudan ziyafet. Bu, bu manevi bir ziyafet yalnız, zahiri değil. Daha ölmemiş, ölmeden önceki halidir, ona sen ebediyeni kaybettin, sen cenneti kaybettin, sen Rabbini kaybettin, sen kendini kaybettin. Hani diyor ya, başından kaynar sular döküldü, işte onun da başından kaynar sular dökülür. Kitabını sağından eğer alıyorsa, sağ sağın adamlarından biri ise dedi, ona da cennet ehlinden selam vardır. Öncelikle cennet ehli dedi, cennet ehlinden selam. Ne demek? Ondan önce ölmüş akrabaları varsa, yakınları varsa, cennetlik olanları varsa, onlardan önce selam söyler, sonra Peygamberlerden selam söyler. Velilerden selam söyler, cennet ehlinden selam var, sonra Allah'tan selam söyler. Rabbinin sana selamı var. Sen Allah'ın rahmetiyle cenneti hak ettin. Der, muameleyi ona göre yapar. Kızlar rahmet melekleridir. Duydü ki eğer ölecek olan mukarrabundan biri ise, mukarrabun Allah'a yakın. Harib yakın, nukarabun Allah'a yakın olanlardan biri ise, ona da hemen cennet vardır, hemen rahatlık vardır, hemen Allah'ın rızası, dostluğu hemen vardır. Onu huzura alır. Allah ona özel bir muamelede bulunur. Nukarabun kimdir? Buyuruyor. Nukarabun, müsabaka yapanlardır. Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatını kazanmak için yarışanlardır. Müsabaka yapıyor, yarışıyor, koşuyor yani, koşturuyor. Onlar da Evet, O melekler ruhları alır, Azrail sadece teslim alır. Huzura çıkarmak için teslim alır. Allah'ın huzuruna çıkarır. Evet, buyurdu ki, Allah kulunu huzura alınca önce nimetlerini ona bir bir sayar. Ama nimetlerini sayarken ona her şeyi anlatarak, göstererek sayar. Allah bir şey söyledi mi, o kula onu da gösterir. Önce anlaması gerekir. Burada anlamamışsa, huzura bile kabul edilmez yalnız. Allah imanını kurtarmış olanları huzura kabul ediyor. İmanı kaybedenleri huzura kabul etmiyor. Evet, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Huzura çıkmak üzere, Allah'a götürülürken, her bir gün katını geçerken melekler derler ki bu ne kötü, ne pis kokuyor bu adam. Kimdir bu böyle? İşte Azrail aleyhisselam söyler bu falancadır. Melekler herkesi tanıyormuş. Diyor melekler der ki kokusundan rahatsız olduk çabuk götür. Götür bizden uzaklaştır. Pis kokuyor. Niye pis kokuyor? Bu koku manevi kokudur. Onun köfünün kokusudur şirkinin pis kokusudur, günahının pis kokusudur Evet, Huzura varmadan Allah buyurur ki, onu huzuruma getirmeyin evet, Rab ediyor Allah onu Kul olarak kabul etmemiş, niye? O Allah'ı unutmuş da ondan O Allah'ı Rab olarak kabul etmediği için Allah onu kuli olarak kabul etmez ve onu huzuruma getirmeyin buyurur Geri getirir onu Bedenin başına getirir, daha gömülecek İmamını kurtarmışsa Allah onu huzura kabul eder. Allah. Önce nimetlerini bir bir sayar. Bunu bunun üzerinde tefekkür etmek gerekiyor. Nimetleri bir bir sayar. Hangi nimetleri sana bu kadar para verdim ne yaptın diye mi sorar? Yok. Amel hesabı yok. İman hesabı var orada. İman. Kabirdeki sual da iman sorularıdır. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? Kitabın nedir? Kabe'nin neresidir? Kardeşlerim kimlerdir? İman sorusu bunlar. Amel sorusu da. Amel kıyamet günü hesaba çekilecek. Ne buyurur? Allah buyurur ki seni kendi nurundan yarattım. Kul evet ya Rabbi der. Allah söylerken gösteriyor. Zatınla sıfatınla tecelli edip seni yarattım. Niye? Bana halife olasın diye bana ayna olasın diye, bana olasın diye. Kul evet yarabilir. Sana bir dünya hayatı hazırladım, bir dünya sahnesi hazırladım, kazanman için seni her türlü imtihana tabi tuttum. Yani her türlü imkanı verdim. O güzelliği üzerinde gösteresin diye. Hazreti insan olmayı üzerinde gösteresin diye. Kul evet yarabilir. Ne yapman gerektiğini bilesin, anlayasın diye sana bir de peygamber gönderdim. Bir de kitap gönderdim. En ince ayrıntısına kadar her şeyi açıkladım. Kul evet ya Rabbi der. İyice anlayasın diye bir de önüne peygamberi, resullerimi örnek olarak önüne koydum. Bunun gibi dedim bak. Kul evet ya Rabbi der. İmtihanı kazanman için sana imkanlar tanıdım. Artık hangi imkanı tanımışsa onu bir bir gösterir. Kul evet ya Bütün bunları niye yaptım? Bana abdolasın diye, Hazreti insan olasın diye, bana ayna olasın diye, bana halife olasın diye. Benim güzelliğimi en esma ül üzerinde gösteresin diye yaptım. Kul evet ya Gönlün cennet olsun diye. Cennete layık olasın. Gönlün cennete dönecek ki cennete layık olasın. Gönlün cennet olsun diye. Ulu, evet ya Rabbiler. Bu sefer Allah sorar. Sorduğu tek sorudur. Buna karşılık sen ne yaptın? Hadi anlat. Soru bu. Buna karşılık sen ne yaptın? Ama her şeyi sordu birden. Bir soruyla her şeyi birden sordu. Buna karşılık sen ne yaptın? Hazreti insan olmak için ne yaptın? Bana iman ettin mi? Peygamberime iman ettin mi? Peygamberime tabi oldun mu? Onun gibi yapmaya çalıştın mı? Kazanmış olanlarla beraber olmaya çalıştın mı? İpime sarıldın mı? Ayetlerimi okudun mu? Dinledin mi? Anladın mı? Yaşadın mı? Cevap istiyorum. Huzura kabul ettiği kulü bu soruya cevap bile verebilecek vasıftadır. Bu soruya cevap vermiyorsa, veremiyorsa çünkü Allah huzurunda cennetle müjdeleyip öyle gönderiyor. Huzuruna kabul etmediğini, evet, cehennemle müjdeleri zaten. Huzuruna kabul ettiğini de cennetle müjdeleyip öyle gönderiyor. Ama bu soruyu da soruyor. Niye soruyor? Şimdi onu bilelim diye. Bu soruya cevap verebiliyor muyuz? Veremiyor muyuz? Ya Rabbi sana iman ettim. Sana abdolmaya çalıştım. Sana abdolanlarla beraber abdolmaya çalıştım. Ya kenabdu ve ya Yalnız sana abdol olduk ve yalnız seni istedik. Ehdine siratel müstakim Evet siratel müstakimde olduk. Siratel lezzine en aleyhim Kendisine nimet verdiğin kullarınla beraber o nimeti kazananlar da senin güzelliğini kazanmış olanlarla, Hz. insan olanlarla beraber oldum ya Rabbi. Hep beraber kazanmaya çalıştık diyorsa, yani Fatiha'yı okuyabildiyse cevabını verebilir. Ama bilerek, ama yaşayarak. Onun için Allah Fatiha'yı boşuna günde 20 sefer ya da 40 sefer okutmuyor. Namaz kılanlar en az günde 20 sefer okuyor. Orada cevabı verebiliyor biz, veremiyor biz. Fatiha'yı okuyabiliyor biz, okuyamıyoruz biz diye. İnşallah Allah bizi huzuruna aldığında hep beraber cevabımızı vereceğiz. Burada kulluğumuzu yapıp gerçek manada Allah'a avd olanlarla beraber olup o abdiyeti, Allah'a abdolmayı olmayı kazanıp huzura giderken, kene abudû ve iyâkene diye diyebileceğiz inşallah. Yalnız sana abd olduk ve yalnız seni istedik. Seninle olmak istedik. Senin güzelliğinle güzel olmak istedik. Bunu yaptık ya Rabbi. Ya da, eğer biri hedefini Allah'ın rızası olarak, dostluğu olarak abd olmak olarak hedefini belirlediyse, yola girdiyse, iki adım atıp öldüyse Allah onu huzura kabul eder. Niye? Yola girmiş çünkü. Hedefini belirlemiş. Orada vereceği cevap nedir? Ya Rabbi yoluna girdim geliyordum. İşi anlamaya, yapmaya çalışarak geliyordum Ya Rabbi. Seni tercih ettim Ya Rabbi. Dediyse, Hüzre kabul edilir, cennetle müjdelenip öyle gönderilir. Ama o tercihi yapamayanlar hüzre kabul edilmez. Çünkü layık değil. Allah'ı tercih edememiş yani. Biri Allah'ı tercih etmediyse Allah onu niye tercih etsin? Bu durumda Allah ona muhtaç olmuş olmaz mı? Allah hepinizden razı olsun.